Merhaba Zafer abi. Merhaba Başkan. Merhaba Cem. Merhaba Merhaba sevgili Legendary'im Türkiye izleyicilerimiz. Bugün Gondolin Düşün'de ikinci bölümdeyiz. Nasıl geçti ilk bölüm? Hızlı. Hızlı geçti değil mi ya? Torun hikayesini dinlemek güzel geldi ama bana. Güzel hikaye Torun hikayesi zaten. Ta sonuna kadar da gayet iyi gidecek. Yer yer yani çok düşmüş bir hikaye falan da değil. Hatta biraz yükselerek devam evet. ediyor. Hep yükselerek devam edecek. Bir de yol hikayelerini severiz. Tolkien dedemiz de bu meselelerin üstadı. Evet. iyi yol <gülüyor> hikayesi anlatır. O yüzden oradaki detayları, ırmağının akışını, dağın <gülüyor> <gülüyor> biçimini, ağacın yeşilini duymak görmek güzel oluyor. <gülüyor> bir an onun akışını ölüyorum gondolin gireceğiz <gülüyor> korktum da. Ölürüz gerekirse. <gülüyor> Orası ayrı. Sen nasıl buldun? İleriler daha güzel. Tabii ki daha güzel de konuya hazırlık yapmadan, girizgah yapmadan da oralar anlatılmıyor. Cemciğim. Doğru haklısın. İlk önce bunları öğreneceğiz. İzleyicilerimize seni özlemiş Zafer abi. İşte Özlemişler. paylaştılar, yorumlar geldi. Size görmüşsünüzdür herhalde yorumları. Bayağıdır özlük sürpriz oldu diye, güzel Teşekkür oldu diye. Teşekkür ederim beni özleyen herkese. İşte biz de Zafer abinin namından <gülüyor> görüşün. <gülüyor> tamam ya siz de özlük diyorlar. Orada <gülüyor> kıskandın mı başka? Kıskanmadım ya alıştık artık. O zaman Thor'un yolculuğuna devam edelim abi. Nerede evet. kalmıştık? Kuğuları takip ediyordu Thor. 3 evet. tane kuğuyu takip ediyordu ve hızla yol alıyorduk kuhlara yetişebilmek için. Ha bir şey söyleyeyim mi abi? Bakın Kelt <gülüyor> mitolojisinde şurada var ya 3 <gülüyor> kardeş böyle kuğuya çevrildiği bir hikaye <gülüyor> var. O sen geçen hafta onu anlatırken aklıma o geldi ya. Ona bir daha bakacağım. Hakikaten benzerlikleri var mı? Vardır. Kesin vardır. Kelt deyince bir de Evet, Kelt deyince Tolkien'le çok alakalı oluyor ister istemez yani çok. Büzündü mü hikaye gerçi o. Onda senden dinleyelim o zaman. Şu an heyecanlandırın illerimizi anlat tamam. da dinleyelim. Söyleyelim. Kelt mitleri ve efsaneleri. Bunu bana Bart önermişti. Onu alıp okumüştüm. Gördüğümüz üzere. Aslında okusunlar abi. işte söylüyoruz ki kaynak veriyor. Kaynak veriyoruz. Kaynakla Anladım. konuşuyoruz. Hiç. Yayınını yaptık Bartu'yla açsınlar izlesinler. He doğru. Karakare'de. Evet. Onları takip ediyordu ve hızla yoluna devam ediyor ama kuzey topraklarından artık yavaş yavaş o soğuk geliyor. Çünkü kış mevsimi geliyor artık. O soğuklar falan iyice gelmiş. İklimin sertleşmesiyle beraber aslında çok büyük bir etkisi olmuyor bunun seyahatine. Çünkü herhangi bir vahşi hayvan saldırısı ya da mevsimsel nedenlerle yolun kapanması, bir tehlikeye dönüşmesi falan gibi bir şeye uğra seyahatine devam ediyor. Ondan sonra bu kış mevsimi de yavaş yavaş sonuna geliyor ve ilk ilk günlerinde bir nehir ağzına ulaşmayı başarıyor. Doğur. Buradaki çevre koşulları acayip derecede yumuşak. Daha ilk başı olmasına rağmen hatta Altın Yarık bölgesindeki ılıman havadan bile daha ılıman bir hava. Çok yeşillikli, çok bereketli bir yer. Böyle korkunç derecede güzel, coğrafi olarak çok iyi bir yer. Kıyı şeridinin böyle çizdiği maillerden ötürü de artık iyice sağında kaldığını fark Diyor denizin ama denizden yavaş yavaş uzaklaştığını da fark ediyor Thor. Bu ilk başta çok hoşuna gitmiyor denize uzaklaştığı hissi. Ondan sonra bu güneş ve yıldızların gökyüzündeki konumlanmalarına falan bakıyor ve kendisi de artık ilkbaharın geldiğini sadece iklimden dolayı değil gökyüzündeki yıldızların dizilişinden falan anlıyor ve şuna dikkat ediyor bundan sonra yoluna devam ederken hani olabildiğince denizi sağ tarafında görerek yoluma devam edeyim. Mantıklı. Böyle bir hissiyatla yoluna devam Ediyor. Geniş bir kanal boyunca böyle akıp giden bir ırmak, ırmakın yanından bu bereketli toprakların üstünden yürüyor. Bir yanda da böyle çimenlikler, rütubetli çayırlar, sazlıklar bilmem neler de var. Yani suyun, özellikle de tatlı suyun bol olduğu ve çevresine böyle bir canlılık getirdiği bir bölge burası. Çekiler için otel yapılacak evet, yer. Tam otel <gülüyor> orası, yani tam <gülüyor> otel yapılacak yer. Ya da kenarına beton döküp yürüme yolu. <gülüyor> <gülüyor> bir beton dökmeleri, bir asfalt dökmeleri şey derler, ayağınız çamur olmuyor derler. <gülüyor> Buradaki nehir Mitrim'in çalkantılı coşkun sularına göre çok daha sakin akıyor ama gene de bir akışı var tabi. Hani böyle tamamen durgunda bir nehir değil. Nehir yatağı üzerinde böyle kamışlarla sık çalılıklar falan var. Bazen sağa doğru kıvrılıyor nehir. O tarafa doğru gittiğinde nehrin üstünde öbek öbek kayalıkların şeylere doğru sıklaştığını fark ediyor. Denize doğru giderken nehirdeki kayalıklar daha fazla ama ters tarafa döndüğünde nehir onu yolu takip ettiğinde nehirin üstündeki kayalıklar ya da onu engelleyecek şeyler çok daha azalmış, çok daha düzgün bir akışa sahip olduğunu görüyor. Ve orada şeyi de fark ediyor, ulan diyor burada ne çok kuş çeşidi var. Değişik değişik kuşlar görüyor, kulaklarında sürekli kuş sesleri falan canlanıyor. Bundan da çok hoşnut oluyor. Bir yere geldiğinde artık kuğuları kaybettiğini fark ediyor. Artık gözden kaybolduğunu görüyor, artık onlara yetişemeyeceği kadar uzak olduğunu. Bundan sonra da o uç kuğuyu hayatı boyunca bir daha görmüyor olar artık onu götürmek istedikleri yere kadar götürmüşler ve görevlerini tamamlamış durumdalar. Bunu izleyen süreçte Tuğar deniz ve denizle ilgili olan şeylerden aslında yorulduğunu fark ediyor. Artık deniz biraz rahatsız ediyor, öyle hissediyor kendini. Buralar çok daha sakin, çok daha bereketli, çok daha kolay bir hayatmış gibi geliyor Tuğar'a. Bir süre diyor buralarda dinleneyim, hayatımı biraz buralarda geçireyim, denizden de uzak kalmış olayım hani deniz onu çok yıpratmış yormuş falan böyle bir hissiyat kendi yaşadıkları olduğu kadar biraz da Ulmo'nun parmağı var diyor Hilfini hikaye anlatıcı. Hmm. Çünkü diyor onun diyor gondolini bulabilmesi için o yola çıkabilmesi için denizden de uzaklaşması gerekiyor. O yüzden denize ona tutkusunu Ulmo onu etkileyerek azalttı. Daha iç bölgelere <gülüyor> gidebilsinler diye. Ama gene de bu tembellik edince Noldoliler bunu uzaktan gören Noldor halkından birileri yanına iniyor. Uyandırıyorlar hatta bu çünkü gece seyahat etmeleri gerekiyor. Melkor'dan çok çekiniyor Moldor. Ve Melkor'un adamları da hep ortalıklarda ya Erfleri ya da Edain soyundan insanları aradıkları için gizli götürecekler. Sonra o şekilde gizli yardımcı olacaklar. Uykusundan uyandırıyorlar ve ellerinde mavi ışıklı fenerler var. Bu mavi ışıklı fenerler hikayesi burada işte ilk öyküde var. Bu mavi ışıklı fenerlerin yapıcısı da aslında şey, Fenur. Şöyle mi? Hmm. Evet. Şunlardan mı? Evet. Da... Aa bak mavi Gösterdim. Gösterdim. Aha işte. Aa, pembe. Feanor yap. Feanor lambası. <gülüyor> <gülüyor> Bu pilli am olsun. Feanor diskos'a severdi çünkü. <gülüyor> çok alemci bir arkadaşımız. Ama ben şimdi bir ormanda böyle bir şey görsen. bir elimle tutar. Ben korkarım. Feanor lambaları onlar da. Bu lambalar hikayesi Dunda'da <gülüyor> çok. Göstermeli ya. anlatımı yapıyorsun. Ha, evet, yani göstermeli. Dunda'da <gülüyor> şu yürüyen küreler var ya. Dunda <gülüyor> <hikayesini>. kork küreleri. Kork küreler. <gülüyor> onlar da mesela çok büyük bir nedenselliğe bağlıdır. O kör küreler sayesinde büyük gemileri yapılır. Onların sağladığı sermayeyle falan da hmm. onu dun üstüne konuştuğumuzda bir konuşuruz. Bunlar mavi trak ışığı altında nehrin yanından yollarına devam ediyorlar. Böyle tan ağardığında sağ tarafına bir bakıyor. Denizi artık göremiyor. Bayağı içe Gerelimiş. doğru girmişler yani ne olurun şeyinde. Rüzgar da artık cepheden yüzüne doğru vurmaya başlıyor. Deniz tarafından gelmiyor. O rüzgar cepheden içten geldiği için de artık deniz kokusu da gelmiyor. Böylece deniz özlemi de hissetmiyor. Hmm. İç taraflarda kalma isteği de güç güçlenmiş oluyor. Gölgeli dağların öte yanında Dorlomi'nin güneyinde kalan Arliscon. Aslında bu Linsgard denilen yer. Yeni haritalarda ilk hikayelerde Arliscon diye adlandırılmış. O yöreye ulaşıyor. Tabii bu onun adını o sırada bilmiyor ama o sırada geldiği yer Arliscon denilen yöre. Burası tam Sirion nehrinin güneye doğru kollarının uzandığı ve Sirion ki Beleriand coğrafyasının en önemli nehirlerinden biri belki de en önemlisi. Sirion'la da karşılaşmış oluyor. O nehri takip edecek. Bir süre. Ve bu bütün dillerde nasıl oluyorsa, yani cüceler de bu nehre Sirion adını veriyorlar. Erfler de hatta Menkor'un şeyi de. Evet. Herkes için Sirion nehir. Büyülü de bir nehir. Şöyle büyülü bir nehir. Urmu'nun en çok sevdiği nehir beliriyen yani evet. coğrafyasında. O yüzden oraya kendi gücünden birçok şey aktarmış. O bakımdan da böyle oraya giden böyle iyi niyetli canlılar, erfler ya da edayın insanları falan pek o bölgeden ayrılmak istemiyorlar. Orada yerleşmek istiyorlar. Çünkü orada onları tutan bir büyüğücü var. Olmanın verdiği bir güzellik var. Ama bu nehirin takip etmesi gerektiğini ve kıtanın içlerine doğru gitmesi gerektiğinin farkında. Böyle bir iç ses ona buralarda duramazsın, yerleşemezsin. Daha içlere doğru gitmelisin diye onu uyarıyor. Ve biraz daha yoluna devam ettikten sonra minik kuşların şakmalarını falan duyuyor. O kuşların da sesini ilk kez duyuyor. Orada da değişik bir kuşlar var ve burası Söğütler Diyarı denilen bir yer. Çünkü çok fazla salkım Söğütler falan var orman şeklinde. Ve inanılmaz derecede bir habitata sahip. Hem yeşillik hem bitki örtüsü olarak hem de yaşayan kuşlar olarak. Çünkü tatlı su, temiz su var. Pek kötülük buraya girmiyor olmanın etkisiyle. Kuşlar da hani öldürülme, avlanma korkusu falan olmadan bu bölgede istedikleri gibi üredikleri için onların toplu halde yaşadığı bir bölge. Söğütler diyarı lan tartan diye geçiyor zaten. Haritalara bakanlar o bölgeyi de görürler. Hatta daha ileride karanlık Söğütlerin olduğu bir ormanda vardır. Daha doğuya gidildiğinde orada da gene bir elf grubu yaşar o ormanda da ama orası korkutucu bir yerdir karanlık hmm. bir ormandır ve içine bu kuşların yüreğini ferahlatması hayatını güzelleştirmesi falan gibi hisler gelince aklına hani biraz daha burada mı kalsam bir türlü yola çıkmak istemiyor hep bir yerde belli bir süre kalmak istiyor Tuğol ama Ulma tabii ki buna müsaade etmeyecek ve sürekli içinde yoluna devam etmesinin gerektirdiği bir dürtü hissedecek. Burada şey diyor. Geç şey hesaplanamayacak kadar eskiye dayanan Söğütler her iki yakada yani Sirion Nehri'nin her iki tarafında da bayağı orman şeklinde dizilmiş durumdalar ve henüz itibarın sonları falan gelmediği için Sirion'dan kopan küçük bir nehirin üstünde devasa nülüfer yaprakları var ama henüz çiçekleri açmamış. Daha hmm. bir ay kadar onları çiçeklerin açması için zaman var. Sazlıklar çok ilgisini çekiyor Tuğrul çünkü sazlıklar böyle yan yana dizili durmuş savaş düzenine geçmiş askerler. Yeni birlikler gibi duruyor. Böyle ya hepsin, ya, evet yani çok düzenli bir şekilde bir sazlık şeyi de var. esra İngiliz topraklar buralar ve bir his ona ruh diyor burada. Fısıl diyor diyor ki senin burada kalma istemini anlıyoruz ama senin daha yüce bir görevin var. Yoluna devam et. Tuğr'da çok gönülsüzce de olsa bu içindeki sese kulak veriyor ve yoluna devam etmesi gerektiğini anlıyor. Yalnız orada yoluna devam ederken hayatında daha önce hiç görmediği çok ilginç bir şeyle karşılaşıyor karşılaşıyor. Kelebekleri görüyor. Gemiyorum. İlk kez hayatında kelebek görüyor. Çok ilginç. Evet. Ve büyüleniyor onların görünüşüne falan. Hem uçmalarına hem o renklerine, kanatlarının güzelliğine falan. Çok hoşnut kalıyor bunda. Hatta kelebekler üstüne nameler falan bestelemeye çalışıyor ile Kelebekleri hissettiren bir beste yapmaya falan çalışıyor. Ve şey diyorlar burada bu Söğütler Vadisi'nde dünyadaki bütün kelebeklerin ve kelebeğin akrabası olan uçan canların tamamı ilk var oluşu bu Söğütler Diyarı'nda gerçekleşti. Wow. Dünyaya oradan yayıldı diyorlar. Yalnız kelebeklerin falan yanında çok fazla sayıda sinek olduğunu da fark ediyorum. Bayağı vızıltılar var. Sinek, her taraf sinekler falan. Tuğru çok fazla rahatsız etmiyor bu sinekler. Ama sazlıklar falan olduğu için çok yoğun bir sinek vızıltısı var. Ve bu gördüğü her yeni canlıya kendisi isimler uyduruyor. Kendisi isimlendirme <gülüyor> yapmaya çalışıyor Bir kelebeği acaba kelebek demiş midir ilk başta? O konuda bir bilgimiz yok. Ben Belki de titrer sinekler denilen şey Tuor tarafından kullanılmış bir isimdir. Ta üçüncü çağda bile bataklık sineklerine titrer sinek diyorlar. Hatta titrer sinekler bataklık falan da var yani. Hmm. Bu Frodalar falan her taraflarını sokuyorlardı, şikayet evet, evet, ediyorlardı ya evet. falan. Belki de onun ilk adlandırılmasında da Tuor yapmıştır ama özel olarak belirtilmemiş bu. Yalnız bu sinekler, böcekler, kelebekler, kuşlar kendisini durduramıyor. Zaten iyi bir müzisyen de olduğu için o kaba saba arpıyla bunların seslerini çıkar çıkartmaya çalışıyor. Çıkartabildiği kadar o sesleri çıkartıyor. Can sıkıntısı yol açıyor. <gülüyor> Çıkartamadığında da onlar adına hani çağrıştıran besteler yapıyor. Artık canlı sesine göre falan. Aynı esnada da Ulmo Tuor'un bu diyarlarda takılıp kalacağından çok korkmaya başlıyor. Tedirgin oluyor. Ta hmm. o büyük okyanusun derinliklerinde kendi sarayında, Ulmanon'da yaşıyor. Ama uzaktan da olsa Tuor'u gözleyebiliyor. Ve çok endişeye kapılıyor. Çünkü diyor oranın büyüsü falan çok güçlüdür. Belki de Tuor hani iç ses göndermeme rağmen Rağmen, onu dürtmeme rağmen oradan gitmemeye karar verebilir. Bir şeyler yapmak lazım, doğru yönlendirmek lazım falan. Ve Tuor'a diyor rehberlik etmesi gereken Noldor'u görevlendirdik falan ama Noldor da Melkor'dan o kadar çok korkuyor ki, hani sonuna kadar buna yardım ederler mi yoksa onlar da adam buraya yerleşti derdi, hani <gülüyor> salarlar, mı, salarlar mı falan diye <gülüyor> çok Noldora da yüzde yüz bir güven hissetmiyor. Abi şimdi burada şunu belirtmek lazım arkadaşlardan bilmeyenler için okumayanlar için bu kitapta da Melkor, Melko olarak geçiyor. Melko Neden? Için. Onu Çünkü söyleyelim. Çünkü ilk başta Melko diye adlandırıyor Tolkien. Bu da ilk yazımlardan olduğu için Melko diye geçiyor buradaki ilk öyküde. Daha sonraki mitolojiden vazgeçtikten sonraki çalışmalarında Melko'ya Melkor diyor. Öyle bir şeyi var. Farkı var yani. Bizim Kayıp Öyküler serimizi izleyenler evet, zaten bundan demiş. haberdar. <gülüyor> Nasıl yazıyorlardı? Yanlış, yanlış, yanlış, <gülüyor> yanlış yazmışsınız. Yanlış yazmışsınız. <gülüyor> yanlış yazmışsınız. Yanlış, yanlış, yanlış, yanlış. yanlış söylemişsiniz. Yanlış söylüyorsunuz. Yanlış söylüyorsunuz. garip ya. Kendi bildiğin endo zor zannetmeye aslında. <gülüyor> Çocukken ben öğretmenin tahtaya yazdığı şeyi yazarsın ya birinci sınıfta cümleyi sonra onu evde bir sayfa yazacaksın diye. Evet. Öğretmen yanlışlıkla bir harf yazmamış. Tamam mesela. <gülüyor> Allah Ayşe topu tut yazacağını Ayşe topu tut yazmış mesela. Yani <gülüyor> öyle bir şey. Ben onu öyle yazdım ya. Annem, abim ve babam inandıramadılar. Hoca öyle yazdı öyle yazılır diye. Ben tek harf eksik yazmıştım bütün sayfayı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tahtada onu gördüm. Doğrusu <gülüyor> Zor bir çocukluk. Yazık vatla teziye. Sonra niye kafana kitap yiyorsun değil mi? <gülüyor> Hayır, okuma yazmam da vardı ben gittiğimde. Biliyor Ama tahtaya ha. öyle yazılmış ya. Çok didaktik bir evet, Yani Öğretmen öyle yazmış tahtaya. Tamam o zaman doğru Ben yanlış biliyorum. olma <gülüyor> diyor ki böyle olmayacak diyor. Daha fazla dayanamıyor. Ben gideyim. Kontrol edeyim. Müdahale edeyim diyor. Dış denizin dincin suları altında sarayından dışarı çıkıyor ve savaş arabasına bir sıçra işte biniyor savaş arabası şekten balinayı andıran bir ulaşım aracı biraz deniz, deniz altına tabii. Gemisinden tabii. Gemisinden. ama o balinaya benzeyen savaş gemisini çeken de iki tane devasa hayvan var önde yani at koşulmuş gibi onlarda şey bir tanesi deniz gergedanı şeklinde bir tanesi deniz aslanı şeklinde inanılmaz surat yapabiliyorlar tabi ve yanına şeyini dalıyor. borusunu dalıyor. Da efsanevi borusu Ulu Muri'yi de alıyor Ulmu'nun Doğrusu özellikle belirtilen efsanevi bir müzik aygıtıdır. Kimi valla güçlerini onun çıkarttığı sesle gene müzikle yapar olmuş. Yani çok önemli bir alettir olumori. Uzun deniz kabukları oluyor ya bunların 5-10 tanesinin belki belki de daha fazlasının birbirine geçmesiyle yapılmış uzunca bir boru gibi bir şey. İlginç bir müzik aleti. Hatta bu arabasını hızlandırırken onu çalıyor falan böyle bütün saray ve çevresi Okyanus onun sesiyle doluyor. İnanılmaz bir hızla ulman ondan. Ulaç Ulmanon da onun denizin dibindeki sarayı. Yaşadığı hı hı. ev. Mesela diğer Valarlar gibi şeyde yaşamıyor. Valinor'un toprağında yaşamıyor. Ulmo okyanusta yaşıyor. Kendi evinde. Öyle hızlı yol aldı ki diyor İlfi'nin Çoğunuzun sanacağı gibi diyor. Yıllar geçmedi diyor. Orta dünyaya. Birkaç gün içinde ulaşmış oldu diyor. Hani inanmaz bir hız diye söylüyorlar. Ama demek ki Vala'da belki de mecbur kalmadığı için zaman olduğu için. Öyle ışınlanma gibi bir şey söz konusu değil. Sonuçta araçla gidiyor okyanustan da. Okyanustan gidiyor ama. Okyanustan gidiyor. Tamam böyle yerin kuzey doğusundan gidiyor tabii. Galadriel yüzerek geçti diyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Oradan da birebiliriz evet. Evet Galadriel yüzle tabii. Olma kim ya. Olma <gülüyor> köpeği. Heç. <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> bir de araçla gidiyor ya. Yani. Aynen. Rokete takıp. Galadriel öyle oluyor. mi? Yani o yani. kulaçlarla gidiyor. Ya. Galadriel tekatten hani Galadriel'i de gördük maşallah tepe gibi at. <gülüyor> direktmişmişlik Galatasaray. Yani. Onun bir kolaycı 4 metre gider, Tabii gider Ayaklarını çok iyi kullandı. <gülüyor> <gülüyor> Ayakları büyükmüş 45 numara. <gülüyor> Tabi bu doğudan geliyor ve Sirion'a kadar nehirleri takip ederek Sirion'a ulaşıyor. Artık Sirion'a geldiğinde o kadar devasa bir araç ki Sirion'a zarar vermeden, kıyılarına hasar vermeden Sirion'da takip etmesi nehri mümkün değil. Aracından iniyor ve yürüyerek Thor'un yanına gideceğim diyor. Şeye kıyamıyor çünkü Sirion'a çok sevgi duyuyor. Ona hiç zarar vermek istemiyor olma. Sirion onun için çok özel. Ve burada olmayı ilk kez fiziksel olarak tarif ettiğini görüyoruz Tolkien'in. Diyor ki bedeni mavi ve gümüşü renkte balıkların pullarını andıran bir zırh giymiş üstüne. Ve saçları maviye yakın gümüş renginde saçları. Ta ayaklarına kadar uzanan sakalları da saçlarıyla aynı renkte. Çok heybetli Çok büyük bir insan formunda. Başında ise ne miğfen ne de taç var. Başı saçlarıyla kapalı sadece. Ve entaresinde hangi malzemeden yapıldığı asla belli olmayan sarımtırak denizin en derinlerinde yaşayan balıkların pulları gibi bir şeyden yapılmış bir kıyafet. Bir dokuma gibi ama balık pullarından yapılmış gibi. Böyle tamamen denizi andırat, balıkları andıran bir kıyafet giyiyor. Kocaman incilerle süslü bir de kaftanı var bedenine sardığı. Bunların üstüne bir kaftan giymiş ve tamamı incilerle süslü. Ayağında ise heybetli taşlardan yapılma çizmeler var. Tuğruf Sriyon kıyılarında kaldığı yere gidiyor ve kendisiyle özleşmiş olan görkemli müzik enstrümanını, o deniz kabuklarından yapılan müzik enstrümanı Ulu çıkartıyor, üflemeye başlıyor. Oradan öyle bir müzik çıkıyor ki bütün doğa sanki o müziği iyi dinle Sanki okyanusların sesi ama güzel sesi, korkutucu sesi değil. Hayran bırakıcı melodisi bütün o çevreye, sinyon Nehri'nin etrafına yayılıyor. Bir yandan onu üflüyor, parmakları onun üstünde gezerken diyor. Herhangi bir müzisinin o zamana değil ne arp ne lir ne bir kemanda çıkartamayacağı kadar güzel melodileri çevreye yaydı. Hiç kimse onun o müziği kadar güzel bir müzik o zamana kadar yapamamıştı. Öyle bir şey ki bu nehirin üstünde sanki bir katmanmış gibi müziğin sesi şeyin yanına kadar ulaşıyor. orada duyuyor bunu. Tuor bu sesi duyduğu gibi kulak kabartıyor ve hayran oluyor. Ama aynı zamanda içine de bir korku doluyor. Çünkü diyor bu kadar güzel bir müzik hiç duymadım. Bu kadar etkileniyor. Bu müziğin güzelliğinden korkuyor. Ve onun çevresinde ne vızıltı kalıyor, ne sineklerin gürültüsü kalıyor, ne kuşların sesi kalıyor. Bütün canlılar susup o müziği keyifle dinlemeye başlıyorlar. Ve öyle bir etkileyici ki çevresindeki çiçekler kokusunu bile alamıyor. Sadece kulayla hissetmeye başlıyor. Artık çevresindeki kokular falan da yok. Kuşların çığlıkları yok. Balıkların sesleri yok. Sadece müzik var bütün çevrede. Başka hiçbir şey yok. Karabat'ın suya dalarken çıkarttığı şıpırtı bile yok. Yani resmen büyü işte bir vala gücü bu. Ve bunu duyduğu gibi de böyle bir haykırış gibi içinde denize bir yakınlık hissetmeye başlıyor direk o hani denizden yoruldum artık denizi istemiyorum falan gibi hissettiği şey geçiyor. Denize bir yakınlık hissetmeye başlıyor. Tekrar denizi özlediğini hissediyor. Tabii bu sırada dalıp gitmişken bu sese bir anda ulmo ayağa kalkıyor. Hı? Hemen Thor'un görebileceği bir yerden ve Thor'a sesleniyor. Thor bu sesi duyar duymaz eli ayağı boşalıyor korkudan. Dizlerinin üstüne çimenlere yarı gömülmüş gibi düşüyor. Çünkü Ulmo'nun sesi okyanusun en erişilmez abislerinden geliyormuş gür bir tınıya ve derinliğe sahipti. Görüp görebilecek her şeyden daha derin bakışları olan gözlerinden ütmuştu diyor. Çok etkileniyor. Cahil doğur. <gülüyor> <gülüyor> her şey yeni görüyor. Başka <gülüyor> e, Doğa sıfır ya orda bizim abire bir şey görüyor ya, bire yeni bir şey görüyor hakikaten. Yani. Hemen hemen cahil dedi ya. Eğitimsiz bu. olmaz sonra sesinde. Orayı şöyle okusa abi. Sen okuyor ha? Okusa. Ey <gülüyor> cahil tor. <Tuğur. gülüyor> Ey yüreği yalnızlık sevdasıyla dolu olan tor. Kuşlar ve çiçeklerle bezeli güzel diyarlarda daha fazla vakit geçirmene izin vermeyeceğim. Bu har ülkeyi aşıp geride bırakma yolunda sana rehberlik de etmeyeceğim ama yapman gereken tam da bu. Daha fazla oyalanmadan yazgında çizili olan seyahate çıkmalısın. Çünkü seni bekleyen sıra dışı yazgıyla buradan çok uzaklarda buluşacaksın. Gondotlim, yani taşların arasında yaşayanlar adı verilen halkın ikamet ettiği şehri bulmak üzere uzun bir yolculuğa çıkman gerekiyor. Ve Melko'nun casuslarının durumu fark etmemesini sağlamak için Noldoli bu yolculukta sana gizlice rehberlik edecek. Hedefine ulaştığında dudaklarının arasından benim sözlerim dökülecek ve orada bir süre kalacaksın. Sonra belki de yaşantını yeniden deniz kıyılarının o muhteşem ortamında sürdürme kararı alırsın. Bu arada şurası kesin ki, senin kanından gelme bir çocuk doğacak ve ister denizin dibinde olsun, ister gök kubbenin semalarında en erişilmez derinlikler hakkında başka hiç kimse onun kadar irfan sahibi olmayacak. Vay. Böylece aslında şeyde bu son yıllarda bilim kurgularda falan rastladığımız aslında bilinç altına beynine bir mesaj yerleştirmiş oluyor ve Turgon'a ulaştığı zaman o mesaj aslında Ulmon'un ağzından iletilecek. Turgor o mesajın tam olarak farkında değil oraya yerleştiğinin ama şeyin farkında, bir mesaj iletmesi gerektiğini. Burada gene eski adıyla yazılmış Gondotlim diye yani Gondolin, Gondolin şehrine gidecek ve Gondolin'deki krala bundan bahsedeceğini biliyor. Hatta o nasıl bir seyahat edeceğini falan da biraz bahsediyor Ulmo Turgor ama Turgor öyle bir korku ve huşu içinde ki onların hiçbir aklında kalmıyor. Gitmiş kafa yani. Ama şeyi görevi farkında yani. Benim o insanları bulmam gerekiyor. Turgol'u bulmam gerekiyor diye. Onun farkında. Bu konuşmadan sonra böyle daha tam olarak kendine gelemeden Tuğur, Ulmo bütün bu karasal yöreyi bir deniz havasına dönüştüren bir sis içinde kayboluyor, gidiyor. O müzik kesiliyor çünkü artık çalmadığı için ama Tuğur'un kulaklarında o müzik hiç susmuyor. Hatta diyor İlfi hikaye anlatacak küçük yürek Ulmo'nun müziğini duyan herhangi biri diyor aslında diyor o müziği diyor, hayatı boyunca kulaklarından tam olarak silemez. Nerede ne zaman olursa olsun ne kadar yıllar geçerse geçsin Ulma'nın o müziği bir şekilde kulaklarının içinde hisseder duyar. Çınlar oralarda. Ertesi gün tan ardında kendisini yorgun hissettiği için <gülüyor> çok korkmuş artık evi boşaldığı için şey diyor bugün hani hareket edecek halim yok istirahate devam edeyim hani yerde güzel ve şey güneş batıncaya kadar orada yatıyor ama Noldol'i bunu uzaktan yani Noldor elfleri bunu uzaktan gözetliyorlar çünkü Ulma onlara görev vermiş. Gün batımından ora yanına geliyorlar gene. Uyandırıyorlar. Diyorlar ki seni yola devam etmen lazım. Bir görevin var. Bizi takip et. Ve gün batımından şafağa kadar Noldor'un öncülüğünde yolunda devam ediyorlar. Ama artık deniz falan iyice geride kalıyor. içerilere doğru Hı. devam ediyorlar. Hı. Ve hep bu günler boyunca çok hızlı bir şekilde gün batımından sonra yolculuk devam ediyor. Yalnız böyle hani gündüzleri uyu, gece karanlıkta hem de sadece Noldor'u izleyerek yoluna devam et falan. Thor daha sonra gondoline vardıktan sonraki hayatında bu yolları tam olarak anımsamamasına neden oluyor. Çünkü gece karanlıkta bir izi takip ettiği için aslında gittiği yolu tam olarak hayatı boyunca hatırlamıyor bu kısmı. Bir süre sonra inişli çıkışlı tepelerle dolu daha ileride gidecekleri yönde de daha büyük dağların falan göründük. Daha bir karanlık daha bir soğuk bölgelere falan geliyorlar ve Noldolip burada huzursuzlanmaya başlıyor. Noldor grubu Bu kesimler diyorlar Melko'nun nefret ettiği goblinlerin etrafı kolaçan ettiği buralara gelip gittiği yerler. Ve diyor goblin. Orada goblinler derken bu eski yazım olduğu için kastettiği şey ork. Melko'nun diyor orkları falan bu dağların biraz daha kuzeyinde. Yani çok yakın değil ama çok uzakta değil. Gerçi diyor Melko'nun kötülüğü o kadar büyük ve o kadar ürkütücü ki aramızda diyor yerleştikleri yerler 10 bin fersa fark bile olsa bizim için zaten çok korkutucu. Ve şeyden çok korkuyorlar ölümden ziyade özellikle bunu vurguluyorlar. Bizim birçoğumuzu esir etti götürdü diyorlar. Hani <Gülüyor> sadece öldürmemesi serisi de değil. Bize esir etti götürdü. Bizim kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı esir etti. Kendi cehennemine Agbant'a götürdü falan diye. Çok korktuklarından bahsediyorlar. Ta diyorlar bu bölge Demir Dağlara kadar uzanıyor. Mulder'ı anlattığında. Düşün ki diyor sana yapmakta olduğumuz bu rehberliği de ondan gizli yürütmek zorundayız. Çünkü aslında o seni de bizi de arıyor. Bir şekilde buradaki casuslar ona haber vermişlerdir. Belli bir kafilenin belli bir yolda ilerlediğine dair. O bakımdan diyor hem senin hem yani bizlerin inanılmaz derecede dikkatli davranmamız gerekiyor. Aksi halde balroklarının gazabının tepemize çökmesi çok uzun sürmez. Sadece orklar, goblinler de değil balrokların da gönderebileceğini söylüyor. Korkusu gitgide artıyor Noldor'un o demir dağlara yaklaştıkça ve artık dayanamıyorlar bu korkuya, strese. doğru yalnız bırakıp uzaklaşıyorlar. Aynen Thor bir, bir kalkıyor tepelik arazide. Daha önce hiç gelmediği bir yer, burası bilmediği bir yer falan. Noldor'da kaçmış gitmiş yani bırakmış bunu falan. Böyle kendisi pek yolu molu da bilmiyor. Ortalama hani bir yerlere doğru yürüyor geceleri gidiyor falan ama tam olarak nereye gittiğinin falan da bilincinde değil. Böyle ağır aksak ilerlemeye başlıyor geceleri gene. Ve diyor ki Melko'nun her yerde gözü olduğunu söylediler. Demek ki diyor beni de görmüş olabilirler. Ki Hı -hı. bu olasılık anlatıcının dediğine göre doğru zaten. Hakikaten bir insan soyundan birinin bu dağlara doğru yürüdüğünde Melko'ya bahsedilmiş. Melko da oralara cansuslarını askerlerini gönderebildiği kadar gönderiyor gönderip oraları, o yolları, geçitleri falan koloçan etmeye çalışıyor. Coğrafyayı bilmediği için hep dağların, tepelerin, ovaların üstünden gitmek zorunda tuor. Oysa Noldoli bütün dağ yarıklarını, mağaralarını, alt geçitleri falan bildiği için bu zamana kadar oradan devam etmişlerdi Noldo varken. Doğal olarak da daha korunaklı. Şu anda baya ısıtlı yani. ortalıkta kalmış durumda. Tek güvenebileceği şey karanlıkta devam ediyor da gündüz ışığında görünür olmaktan kurtulmuş durumda. Ama tam olarak da şeyin farkı Hani ne tarafa gideceğim, ne yapacağım falan bir yol izle bilmiyor. Sadece seyahatine devam etmeye çalışıyor. Ve Melko'nun gayretini iki katına kadar çıkartmış olduğunu söylüyor. İnfino hikaye anlatıcı. O bölgelerde her an Melko'nun askerleriyle, casuslarıyla karşılaşabileceğini ifade ediyor. Burada bölümümüz sona giriyor. Bundan sonraki bölümde çok önemli bir karakter olayın içine girecek arkadaşlar. Hemen başında. Şortisi <gülüyor> var. Çağda yok mu ya? Hey, Hayvan Başka bir kimlik de oldu. <gülüyor> bir... Başka... <gülüyor> Gizli bir kimliğim. <gülüyor> Sonra açıklayacağım. Ya bu dedin ya ne no oldu öyle hepsini biliyor hmm. Dağın Tepe'nin. Yemin ediyorum ben böyle yetenekleri olan insanlar aşırı ödeniyorum ya. Ben mesela geçmiş çağlarda yaşamış olsam büyük ihtimal evden yemek almaya diye çıkıp geri dönemediğin için ölürdüm. Yürüdüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü çünkü. Sen nasıl yürüksün ben anlamadım ki. Ben düz yürürüm. Ama bunlar ben... yörülmemişler ki. Kalmış. <gülüyor> Hayır abi yürümüşüz de benim başımda hep bir varmış evet. ondan e, be, şehirlerde ben de öyleyimdir. Tabela olmasa ben bir yere gidemem. Bir de şeyimdir hani çekingenimdir. Kimseye gidip soramam da ben. Hani abi bura nerede bilmem ne falan diye soramam yani. O yüzden tabela kovalarım yani. Nereye gidiyor ne oluyor tabela izle. Abi oyunlarda Cem bana oyun oynatmaya çalışıyor ya bazen. Gitmiş miydik buraya? Buraya gitmiş miydik? Gitmedik buraya falan. kere de gidip dahil. Bir arkadaşımız vardı çocukken. Adamın kaybolma hikayesini anlatıyorum. Ailecek pikniğe gidiyorlar, böyle halka şeklinde oturuyorlar. Bu arkasını döneyim ve kaybolduğunu zannedip bağlamaya başlıyor. Ben. <gülüyor> ben dedim bu nasıl olabilir ya? <gülüyor> o bayağı ilerlemiş ya. O bayağı ilerlemiş. Nemo var ya, kayıp balık Nemo. E, haberi unutuyor. De, doğru miyim? Haberi unutuyor. <gülüyor> Oyunlarda şöyle bir sıkıntı var. Harita açıyorsun, ben harita okumayı da bilmediğimden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen buradasın şimdi diyor. Kocaman X var. Ha, o zaman diyorum, gidiyorum, gidiyorum. Tekrar aynı yere geliyorum. <gülüyor> Nasıl oluyor ben de anlamıyorum o iş. Neyse güzel bölümdü. Teşekkür ediyoruz Zafer abi. Rica. Teşekkür ediyoruz Cem. Teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Gondolin düşüşü hikayesinde bizimle yol arkadaşı yaptığınız için yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. O zaman yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz.